Bismillahirrahmanirrahim. Başımın şansı bozsa inşallah, inşallah berat kandili. E, Nasıl bozsa inşallah kurumuzda bu konu olacak inşallah olsa İnşallah inşallah ta tala. Mevlağımızın elhamdülillah rahmeti gazabına geçtiği için mevlağımız of buyurması için kullarını böyle bana güzel Mevla buyurmuş bizlere böyle. Yani bu geceler bize elhamdülillah günahtan arınma, bir yenilenme, bakıma girme anlamına geliyor. Ben şunu belirteyim, yalnız bir bu geceyi iyi edip de kişi sonra yine eski dönecekse bundan kişi fazla yararlanamaz. İşte örnek vermek gerekirse hasta bir kişinin tabi hem bazı yiyecekten sakınması gerekiyor hem de bu ilaçları alması gerekiyor. Bu kişi yalnız bir gün bunları güzelce uygulasa. Ama sonradan işi yücüne bırakırsa tabi faresi olmuyor bunların fazla. Zaten asıl amaç nedir bunlardan? Asıl amaç da insanın tevbe edip kendi nefsini muhasebe etmesi Mevla'ya dönüş meselesidir. Allah Taha buyuruyor bizlere Kuvana-ı Kerim'de Duhan Suresinin hemen başlarında Eşeriniz billah bismillah Hamim bunlara hurufu mukatta deniyor yani kesik kesik okunan harfler anlamına geliyor buradaki ya, ha ile mim ikisi burada birleştirilmiyor ayrı ayrı okunuyorlar bunların tam gerçek anlamını allah Teala biliyor Mevlam diye şahane. Tabi bu arada Peygamberimiz de bu sır verilmiştir. Bunun dışında her ne kadar bazı müfessirler bunlara anla vermişlerse de ama bunlar kesin değil bir zandır, tahmindir. Ve arkada Mevlam buyuruyor vel kitabil mübin bu da ki Yemin bu, bu. Kasemavu bu, deniyor buna Allah tarafından burada Yemilere başlıyor Ver kitabı O kitaba yemin olsun Böyle buyuruyor Hangi kitabı acaba Tabi burada Lam-ı Tarif var Yani Ve kitabin değil nekre değil de Lam-ı burada Belirli o kitap anlamına geliyor ki tabi bu da nedir? kuran Kerim'dir. Allah-u Teala burada kuran Kerim'e yemin ederek başlıyor. El-Mübin öyle kitap ki bunun sıfatı özellik olmuş oluyor. Mübin olan o kitap Kuran hakkı için Mevla yemin ediyor. Mübin açıklayıcı Hakkı, batılı, gerçeği, yanlışı açıklayıcı olan kitap hakkı için. İşte elhamdülillah Kuran-ı Kerim'de her şey var. Kainatın yaradılışından ta insanların cennete yerleşinceye kadar olan bütün konular hepsi Kuran-ı Kerim'de var. Bununla mevlam bir direk? aşkamış elhamdülillah. İnsanın dünyadaki sağlığı huzuru da yine konukerimen bağlıdır. Bir kişi eğer konukerimen doğrultusunda yaşarsa dünyada hem sağlığını kurmuş olur hem de gönlünde huzuru bulmuş olur. Şöyle alkolsüz, fuhuşsuz Kumarsız, rüşvetsiz, yalansız, tartışmasız, sakin bir hayat. Sakin bir hayat. Bu nedir? İşte insanın yapısıyla, doğasıyla tam örtüşen bir hayattır. İşte Kone Kerem bizlere bunları açıklıyor, bunları gösteriyor. Tabi ayrıca insanın yaşamı, hayatı, yanı dünya ile sınırlı olmadığı için insanın kabir hayatı da marşır hayatı da ve sonsuzluk hayatı insanın yine neye bağlıdır? kuran e bağlıdır. İnşallah Rabbim nasip etsin cümlemize de kuran yaşamayı. Ve Mevlam şöyle devam ile İnna enzellahu inna Mevla azametimizde enzellahu onu, o Kuvane indirdik mevlan buyuruyor. fi leyleti mübareke, leyleyi mübarekede, leyl, gece demektir, mübarekte berekette olan gecede. Bereket bir şeyin devamlılığı ve artması, içine çok hayırların olması demektir ki, işte Kone Kerim öyle bir gecede indirilmiş ki, demek ki o gecede her türlü maddi, manevi bereketler, işte bulunan bir gece. İşte, acaba bu gece hangi gece? Bazı müfessillere göre, buradaki leilden geceden amaç Kadir Gecesi. Yine bazı müfessirlere göre de Şaban-ı Şerif'in yarısını 14-15'ine bağlayan yani bu gece inşallah veal gecesi böyle buyuruyor. Kuran-ı Kerim Peygamberimiz'e birdenbire gelmedi. 23 yıl tamamlandı. Ancak Kuran-ı Kerim'in leh mahfuzdan diyan semasına indirilişi demek ki bu gece başlamış oldu. Sonra gerektiği zamanlarda, gerektiği durumlarda Allah emri ceba aleyhisselam hazretleri peygamberimize Kuran-ı Kerim'i böyle ayet ayet süre süre getirip tamamlandı. İnna künnâ Münzirîn Mevlamız buyuruyor azametimizde insanları inzar edeceğiz. Münzirin isim faildir. İnzar korkutucu. Uyarıcı anlamına geliyor. Tabi Mevlamız er rahimidir Mevlamız Rabbimiz. Mevlam biz yakmak istemiyor tabi cehennemde ama Allah'tan bir adaleti vardır Rabbim'in ezerde bir takdiri vardır Tabii cennette ucuz değildir onda bir tabi bahsi vardır İşte Mevlam bizleri cehennemde yakmaması için bize Mevlam bu şekilde Kur'an-ı Kerim kitap gönderiyor Elhamdülillah peygamber gönderiyor Mevlam bizlere böyle alim ve ulema gönderiyor. Onlar bizi böyle uyarıyorlar, inzar ediyorlar. Aman dikkat diyorlar, dikkat. Yani kavşaktayız, önümüzde iki yol var. Yol ayrımındayız. Tabi irade, yani direksiyonda elimizde verilmiş, teslim edilmiş ama. Allah korusun bir kişi eğer ki cehennem yoluna direksiyonu kırarsa, insanın şehvetleri onu isteyebilir, şeytan kişi oraya tahrik edebilir. Zaman zaman toplumlar o yola gidebilirler, ama tabii bunun sonu cehennem Allah korusun. Fiha o mübarek gecede merhabi. Yani Şaban ayının 14'ünü 15'inci bağlayan bu gece de Berat gecesinde Yüfrekü ayrılır. Küllü emrin bütün işler hakim hikmetli işler. Hakim fiil versinde isim meful olarak geliyor burada. Mahkumu demektir ki ezelde Rabbimizin hükmettiği, takdir ettiği ne kadar işler varsa, işte onlar bu gece ayrılıyorlar. Görevli meleklere veriliyor bunlar. Nasıl ayrılıyor bunlar? Şöyle bir örnek vermek gerekirse, bir insan, Önünü bir iş yapacağı zaman, mesela diyelim ki bir kişi bir ev yapacak. Böyle. Bu kişi ne yapar? Önce yapacağı evi beyninde tasavvur eder, tefekkür eder, düşünür yani beyninde. Nasıl yapayım diye. Sonra bu kişi ne yapar? Kuvvet hayaliyesinde yapacağı evin görünüsünü gör gibi olur. İşte iki kat, üç kat, tek kat, o doğru şöyle, girişi böyle, bunlar böyle, bunlar böyle, böylece. Yalnız bir fark var ki, insan istediğini tam yapamaz. Engeller çıkar, resmi bazı formalite çıkar, önüne progres çıkar, önüne kesebilir, hastalanabilir, hava koşulu uygun gelmeyebilir, olmayabilir. Ama Yüce Mevlamız ki Rabbül Alemin'dir. Emir, hüküm O'nundur, mülk O'nundur. Her zerre O'nun emrindedir, O'na boyun eğmiştir. İşte Mevlamız ezelde ne dilemişse, tabir etmişse Mevlamız, onlar lehmabı da yazılmıştır. Mevlamız buyuruyor, nun vel kalemi emayesturu o kaleme yemin olsun ki kaleme onun yazdığı satırlara bir lehü mahfuz var nasıl ki bize kuvve-i hafıza var bizim beynimizde hücreler topluluğu merkezli orada işte o hücrelere bizim Gördüklerimiz, duyduklarımız, görüntüler, renkler, sesler beyindeki hücrelere yazıldığı gibi Allah Teala net takdir etmi onlarda limlehu mahfusa yazıldılar. İşte ezelde Allah'ın takdir ettiği oradaki yazılar alınıyor meleklere bunlar veriliyorlar. Nasıl veriyorlar? Mesela bu geceden başlangıç olarak gelecek yıl bu geceye kadar kimler öleceklerse onların listesi haz aza ile veriliyor. Gelecek yıla kadar ...dünyada ne gibi olaylar olacak... ...doğal afet dediğimiz olaylar olacaksa... ...yani büyük depremler, su baskınları... ...seller... ...muazzam büyük fırtınalara... ...kasıklar ne olacaksa... ...bunların da... ...listesi... Hz. Aleyhisselam'a... ...veriliyor. Rızık olarak da... Yani ...bu geceden... ...gelecek sene bu geceye kadar ne kadar canlı varlıklar varsa her bir rızkı da Hazim Hik aleyhisselama veriliyor. E bu nasıl oluyor acaba? Tabi buna biz aklımız ermemette. Allah'a ait bir iş bu kardeş. Hazreti Muhtar Abinin bir süzü var. Çok hoşuma gider. Şöyle ya. Ey insan diyor. Sen kendi görevine bak. Sen kendi kullu görevine bak. Onu yerine getirmeye çalış. Allah'ın işine karışma. Ona ne aklın erir, ne gücün yeter buyuruyor Ya. Şimdi rızı deyince Mevla'nın Kuran'a şöyle buyuruyor. Hudsül ayet 6'da. Müslümanlar. Ve mâ min dâbetin fil ardi illâ 'alallâhi rizquha. Bak mevlan diyor Ve mâ min dâbetin fil ardi. Yeryüzünde ne kadar bir dabbe varsa ki onlar hep rızkı Allah Teala'ya aittir. Mevlam rızkını verir. Mevlan takdir etmiştir. Ne kadar canlı varsa siyeğin kuşunda kuşun da, kurdun da, balığın da, insanın da, abirin, kedinin köpeğinde, tavukların da, her bir rızkı Allah-u aittir. Yüce Mevlamız'ı kudretin düşünsek muhtememdir. Yani şu gafeti atabilsek de, yalnız dünyaya dalmasak böyle şey, işte, hatırlayabilsek, Bakınız, rızıklar hepsinden başka başka. Mesela koyun kuzu, çayırda otlar. Ama çoban köpeği otlamaz. aş yalan zavallı. Eğer çobana ekmek verirse o ne yiyecek çoban? Rızıklar başka böyle yiyecek. Tavuk yerden çöplük alacak, uçan kuş gelip tane bir şey alacak. Sonra her canlı varlık ...rızkını nasıl elde edecekse ona göre bunu yaratmış. Organik olarak mesela kuşlarda Gaga var böylece. Kuşta ağız yok. Kuşlarda diş yok kuşlarda böylece. Eğer kuşlar bizim gibi ağzınla alacak olsa, aldığı dişinde ısırıp çiğnecek olursa hayvan aç kalır böylece. Şu hayvan kuş yere konlu gibi hemen kapıp kaçması gerekiyor böylece. İşte Galasyon'a yutuyor eritiyor onlara böylece. Sonra bizler insanlar yakındaki cisimleri büyük görürüz yakınımızdakileri. uzaktakileri daha küçük görürüz. Bak. Kuşlar tam bunun aksine kuş uzaktaki cismi büyük görür yaklaşınca küçülür. Bunun için uçan kuş Kuş bakışı yukarıdan bakar, yerdeki pirinci, buğdayı, arpa'yı görür, mercimeği görür yukarıdan görür. Ona kadar çok büyük yok şimdi böyle. Yaklaşıyorsa, kuşur Sonra meleme de şöyle buyuruyor, ankabet sure 60'ta ayet altmışdan ve ki eyim min daabetin la tamriz rizkaha देखिए ye min dâbetin, çok da be yani canlı var ki la tahmilu rizqaha o rızkını yükten taşiyamaz o oruşmaz rızkıyla şey. Allah yerzukuha ve yakı onu da salih rızık meleği şey mesela bakın bir meyve kurdu meyve kurdu. O rüşküne hiç aramaz böyle, rüşkü peşinden koşmaz böyle işte. Tam nimetin ortasında, kiraz içinde, elma içinde efendim, meyvan içerisinde böyle yattığı yerde ama bol mu bol rüşku işte. İşte Melham dilerse Melham kunduyla baktırır, dilerse Melham kundu koşturur. emrem bin indina. Mevlam buyuruyor, Kune Kerim'i indirdik. Tarafımızdan bir emir olarak Kune Kerim indirdik mevlam buyuruyor. İnna kunna mursiline bir adamatimizle irsal edeceğiz. İrsal yani resul göndereceğiz mevlam buyuruyor. Demek ki Mevlamımız bizi elhamdülillah kitap Kur'an indirdiği gibi Yine böyle bizlere Peygamber de gönderiyor Yoksa Peygamber gelmese tabi kitaba kim muhatap olacak? Cevval ile kim görüşebilecek? Sonra kitabı kim anlayabilir kitaptaki sırları? Ahkam hüküm kim anlayabilir ki? Bunun tabi horası gerekiyor, Üstadı gerekiyor. İşte Peygamberimiz Hazretleri Cevval'ı alıyor, bizlere tebliğ ediyor ve açıklamasında yapıyor. Rahmeten min Rabbik Hep bunlar Rabbinin tarafından bir rahmet olarak Mevlam yürüyen Yani düşer muhtemem din kardeşlerin bakınız ezelde Rabbimiz her şeyimizi ...tavir etmiş Rabbimiz. Her şey bunlar... ...ezelde yazılmış bunlar... ...beneşe. Yani bir insan... ...ne zaman doğacak... ...hangi ana babadan... ...dünyaya gelecek... ...insan rızkı ne olacak... hayatın nasıl geçecek... ...bir insan... ...dünyada çok zengin de... ...olabilir... Kişi üst makamlara, tepelere, zirveye çıkabilir ama rızık ayrı mesele. O ezelde takdir olmuş ezelde. Bazı insan iştahı olmaz. İştahı veren kim? mevla tepe. Ufak çocuk bile, hatta doğan yeni bir çocuk çocuğun bile iştah meselesi ayrı mesele işte. Çocuk bazen iştahsız olur. Bazen şunu ne versen yer Rızkı boldur onu Ama fakir olsun iş daha vardır bazen İnsan büyüyünce de Kim insan çok seçer Onu yemez, bunu yemez karnacıkır, Fakat canı çekmez Yiyemez Ya da dokunur Yani ben yasaklanıyorum kendisine Şu yasa diye Demek ki ne oluyor bunlar Hep Allah'ın takdir etti rızık neyse kişi onları yiyebiliyor. İnnehu hüvessemiyil aleyhim Allah-u Teala Mevlamız es el-alimdir. es Allah-u Teala Mevlamız her şeyi iştidici Mevlamız, her şeyi yani Akıl hayal çaltar mu Yani hayal akıl çaltar bunlar böyle. Düşünemedi bunu böyle. Allah Teala mevlamız her şeyi işitiyor. Kuşlarında ötüşünü, yiralttağın karıncalarında zikrini, bülbülünde zikrini, balıklarında zikirlerini, meleklerin zikirlerini, gariplerin duyasını, yetimlerin ahını mazlumun ahını ve hepsini işitiyor ama. Böyle hepsini bilici. Kişi gezersiz atan yaptığı yerde bile Allah'ı zik eder. Mevlam El-Alim der. El Allah bunu hepsini de bilici biliyor beleyici. Bunun için kişi Allah Teala'nın her şeyi işittiğini Yine insan allah Teala'nın her şeyi bildiğini düşününce ne kalıyor geriye? İhlas, ihlas kalıyor. Yani halis Allah'a kul olmak. Böyle. Gösterişten uzak. Böyle, Kaşınmak. Böyle işte. İnsanlar bilse ne olur, bilmese ne olur. Nedir insanlar? Hücre yığınları işte. Et kemik yığınları. Atomdan oluşmuş. Geçici hem de. İnsanlar geçici etki mekanlar. Mesela bakıyoruz ki bir dönemin en ünlüleri. O dönemde en sütü geçenler böyle. Fakat zaman geliyor. Yaşlanmış, hastalanmış. hastane köşelerinde yine ilaçla yaşayanlar, ölenmezler, şüryanlar böyle. Nedir ki insanlar böyle? insanın şu andaki durumu ne olursa olsun ama insanın geleceğe belirliye kesin bir noktuk noktalar. Rabbi semavat vel ard. Böyle bize Rab bu ibaret süreçler efesinde o Allah ki gökte de yerinde Rabb'idir. Rabbi semavat. Semavat seman çoğulu. İdikas gökler vardır. allah Teala İdikas göklerin de yerinde Rabbisi, Rabbisi Mevla. İdikas gökler. Yani akıl emez muhteremler. Akıl emez böyle. Işte. Mesela şu güneş sistemi, güneş sistemi böyle. Güneşteki enerji, güneşin dönmesi, galaketlerin dönmesi güneşin ki 2 milyon sene geçiyor Güneş'in bir devretmesi bana Hem de Güneş yalnız dönmüyor böyle. Uydularını da bırakmıyor, evlatını bırakmıyor bana Çekim gücüyle işte dünyamızda, Ay'da, diğer uydularda Güneş'in çekim gücüne bağlı olarak Güneş dönerken, Sama'nın galaksinin merkezi etrafında bir de dönüyor şu boşluktan. Her an her an başka yerlerdeyiz böylece. Peki bu güneşi yaratan kim muhteremler? Güneşi yörüngesi oturtan kim? Güneşi döndüren, geziren güç kudret kim? Ona kimin gücü yeter? Bir gün Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a sordu. Ya İbrahim senin Rabbin ne yapar? Yuhyi ve dedi önce Hayatı veren yani yarat, hayat veren öldüren Rabbimdir dedi İbrahim Aleyhisselam. O kalın kafalı Nemrut bu inceliği anlayamadı. Aynı şeyi ben de yaparım ben de Rabbim dedi. Peki ne yaptı? İki tane zindan mahkumunu getirtti. Emre cellatlara birinin başına kestirdi öbünü bıraktı. Bak bunu öldürdüm, buna, buna hayat verdim bana dedi. İbrahim Eristan Bahti'ye çok kalın. Onu şöyle dedi. Benim Rabbim güneşi her sabah doğudan getiriyor, doğuduruyor. Benim Rabbim. Eğer sen daha aşağı Rab diyorsan kendi kendine ki, yani yerlerin gökten Rabbi isen o halde güneşi battan getir bakalım. Ne dedi kafir Behtoğlu kaldı. Yani dona Tabi bir şey diyemeden böylece. İşte mevlamı buyuruyor. Rabbis semavati vel arıldı ve ma beyni huma da var. Ve ma beyni huma. gökler dünya aralarında ne varsa atmosferdeki bütün gazlar muhteremdir. Şu gazdaki denge. Karbon doksiyeti, oksijeni, azotları, diğer gazlar. Bunların kimi daha ağır kimi daha hafif böylece. Her bir yerli yerlerinde, her, her bir sürekli bir ölçü içerisinde daha bilmediğimiz nice melekler, varlıklar, su baharları var. Neler neler var böylece. Ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, ışıklar bize gelmeyen yıldızlar muhtemelidir. Güneş içerisinde büyük güne yıldızlar böylece. Bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren, hükmeden bir başbuğ ki böyle. Her birisinin yörüngesi belli. Her edin hareketi belirli. Böylece. Biri çıkamaz yörüngesinden muhtemelen. İnküntü mükünin. Böyle bir ya, eğer mükininden iseniz, mükinin, imanı yakını erenlerden iseniz. İmanı yakayım böyle, imanı yakayım böyle. Yani hakkal yakın bir iman, bir ilmel yakın vardır, aynı yakın vardır, bir de hakkal yakın denir. İşte kişi bu imanı ulaşırsa, artık kişi böyle kör deseler, keseler, Allah der imanda artık geri dönemem. Bu kişiye artık namaz kılması güç zor gelmez. Allah kulluk onun için bir şeref olur, ruhsal zevfi gelir böylece. İmanı yakın, imanın tam kesinleşmesi kalbinde. Şu alem başı değil ki. şu denge düzen, çekim güçleri var böylece. Diyecek daha bilemedi kanunlar var böylece. İnsanların daha Bilemediği, ulaşamadığı bir daha fırsat kanunları var ki Eber La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Kim ilah olacak ki? Haşa eski insanlar güneşe tapmışlar. Sanki o bizi yarattı gibi Ay'a tapmışlar gibi Eber Eşe. Yine hala devam ediyor, hala devam ediyor muhteremden. Şeytana tapınanlar, ateşe tapınanlar, taşlara tapınanlar, insanı ilanlaştıranlar. Tabi ne diyelim Allah'ın akıl fiki vermiş muhteremden. Araştırmaları gerekiyor bence. Yazık oluyor kendilerine, yazık oluyor kendilerine. Efendim filan kişi akıllıymış. O kişi yaratan kim? Kim? Onun gözünü, aklını, kalbin yaratan ki muhteremler, bir makine, bir cihaz, ki günümüzde bize nice elektronik cihazlar var, makineler var böyle. Nice işler yapıyorlar böylece. Ama kendi mi yapıyor? Yok. Öyle yapmış. Böylece. Otomatik düğmeye basıyorsun, o iş yapmaya mecbur. Mesela mideye nice gitti mi, nedir midenin görevi? Onu pek eritmek onu böylece. Avciğerin görevi belli. Karaciğerin görevi belli muhteremler. Arının görevi belli. Koyunun görevi belli. Yumurt. Tavuğun yumurta yapması için gereken görevi belirli. Şu denge üzerinde Kur'an kim? Herkese belli amaç yaratan kim? Muhteremler. Bunun için bir insan akıllıysa onu akıl veren kim? böyle Eğer akıl böyle paralel olsa Bugün dünyanın en zenginlerin çocukları ahmak. Akılsız muhtemelen. Geri zekalı. Hadi bakalım. Katilinler verecek ama evladına bir zeka veriyor. Akıl veremiyor muhtemelenler. Ve Bunlar bunları veriyor bu şekilde. Verici. Bunun için Mevlamız görüyor La ilahe illahu. hu. Hu ki o demektir. Anca ilah olarak Allah'tır. Hakiki gerçek ilah Allah. Başka ilah yoktur. Yuhiro yine hayatı öğrende, öldüren de ancak ki Mevla'mızdır. Hayat o bir hayat. Nedir hayat? İşte insanların çözemediği ilahi sır. İnsanların dilmin teknolojinin çözemeyeceği ilahi bir sır. Elamızın hay esmasına bakan bir sır ilahidir o ben. Hayat Evet günümüzde hücreler bölünüyor, çekirdeğe bölünüyor. Ee, hangi elementlerden hücre meydana geliyor? İşte protein 5 element meydana geliyor. Şunları, bunları araştırıyorlar. Araşıyorlar bunları. tamam aynı elementleri gene bir araya getiriyorsun ama hayat yok. Hayat yok efendim. Hayat vermek mesele işte Yani bugünün bilim teknolojisi ki zavallı bazı gafiller yani bilim teknoloji bilim teknoloji tapınacak onlar böylece. Işte. Haşa yani konu sanki böyle hafif görüyorlar. Bunun karşısında nedir bilim takvimi muhtemelen. Der. Bugün bilim teknoloji ne yapabiliyor? Dağlar gibi laboratuvar kursalar bir damla kan yapamıyorlar işte bak. Yani Ağırlığa kadar bir laboratuvar kursunlar. Dünyanın bütün parası ortaya konsun, bilim bir araya gelsin, laboratuvar kursunlar ağırlığa kadar bir damla kan imal edemiyorlar. Bir yumurtanın kabuğunu yapamazlar. Yumurtanın içindeki sarısının zarını ambarcı yapamazlar muhteremler. Yapamıyorlar böyle şey. İnsanlar hepsi bir araya gelseler bir tek hücre yapamıyorlar. Hücre, hücre yapamıyorlar muhtemelen. Halbuki bir insanda ortalama 30 trilyon hücre var. Bir insanda ortalama, tabi kilolu zayıf insanları değişiyor. Ortalama 30 trilyon hücre var. Hem de farklı hücreler böyle. Dalak başka, kan başka, kemik hücresi başka, göze giden başka, ciğer başka, mide başka böyle hücreler böyle. Bütün bunları yaratan yöneten kim muhteremler? Bunları kim karışıyor ki bunlara haber hele hiç? İşte Mevlab yürüyor. Kuve yürüyor yemiit. Yu Zaten nedir amaç? Amaç önce imanların kuvvetlenmesi. Mekke mükerreme döneminde 13 yıl o zarf içerisinde yalnızca bir tek namaz farz olmuştu onun dışında zekatta farz değildi, da farz değildi, haçta farz değildi, birçok şey haramlar daha kesinleşmemişti o dönemde böyle. Ne vardı o zamanlar? Hep gün ayet-i keremeler kısa süreler, imanla ilgili, imanla ilgili böyle. Allah iman kuvvetlenecek. Allah iman kuvvetlenecek şey kişiye bakar ki gördüğü bütün bu varlıklar Geçici bir görüntü mu Zilli hayal deniyor buna büyükler. Zilli hala hayal. Zil bir gölge, hayali bir gölge anlamında böyle. Evet varlıklar var. Eleştireti bu da akade. Eşyalar sabittir. Hakkı i̇şte eşya sabit ettin, sabittir. Ama nedir bunlar? Bütün bu varlıklar, hepsi bunlara geçici birer görüntüler. Mesela bugün. 40-50 yaşındaki bir kişi, şöyle hayalen 30 sene geriye gitsin, çevresini düşünsün, kimler kimler vardı yaşlılara çevresinde, amirim, memuru, valisi, kaymakam, memları, esnafları ana babası, dedeleri, komşular şunlar bunları, onlara vardı böyle orta gezen Ne oldu onlar? Ne oldu onlar Her biri kefeni giydi. Mezara gömüldü gitti. Ve evet, onlar bir zamana görüntüydüler böyle. Çarşı pazarın esnafı, ileri gelenleri, amirleri, memurları, şunları, bunlarıydiler. Fakat ne oluyor muhtemel? Geçik görüntü. İşte bugünkü çevre de aynı olacak böyle. Biz de öyle olacağız yani böyle. Nedir ki bu çevre böyle Nedir ki bu çevre böylece? Hep Geçik görüntüler böylece. şey. Mevlamız yü yümit Mevlamımız. O hayatı verir. Hayat ilahi sır Böylece. Allah Teala o kadar şey ki muhteremler Mevlamız böyle. Mevlamız böyle. Şekilde Mevlam hayat veriyor böyle. Allah tanrı hayat verir Mevlamız böylece. Rüyümit öldüren yine Mevlamımızdır. Allah'ta öldürmediğini kimse öldüremez. Mevlamızı Şir'a buyuruyor Nisan Surayı ayet 78'de. sekizde Ey nema tekünü Ey nema tekünü Nerede olsanız olunuz. Yüdürük <Gülüyor> gibi mevti ölüm size ulaşır, size bulur. Bakmadan. Velevküntüm fi burucu müşeyyede Velevküntüm olsanız bile Fi burucun burç kale. Müşegede çok sağlam kayada olsanız, yani çelik kayada olsanız, tepede olsanız, etrafınızda muhafızınız olsun, topu tüfeği füzesiyle, üstü uşaklar dolaştınlar. Elam bir yürüye, ölümsin arada bulu. Ölümden var mı kaçan? Yok. Var mı kurtulan? Yok mu? İnsan dağlarda kasa kişi mağarada gizlense demek kişi böyle en sağlam kalelerde kapansa ölümden kurtuluş yok çünkü ümit Allah'tır benimce. Rabbüm işte o sizin Rabbinizdir öyle Ondan başka ilah yoktur. O'dur hayatı veren. Bir damla suya Allah hayat verir muhtemelenler. Mevlam atılan yere da tanrısı Mevlam hayat verir. Mevlam çikirdeği çatatır, patatır, filiz verir. Hayat verir Mevlam böyle şey. Öldüren hayatı kim veriyorsa o canı alır muhtemelenler. O canı alır. Yoksa Allah'ın takdir ettiği zaman gelmemişse dünyanın en korkunç terör örgütleri de da başarılı olamazlar. Efendim, kıl payı kurtuldu, şiş oldu. Ece'ye gelmemiş. Evet. Rabb-i evveliyorum. hükümün evveliyenim. Mevlam buyuruyor, Rabb-i Abba hükümün O Allah hem sizin hem de evveki babalarınız da Rabbidir. Ve Rabbi aba i evveli evvelî dediğiniz da Rabbisidir. Onun koyduğu kanunlar, onun koyduğu düzen kurallar devam eden mutluluk. Kimin haddine kalmış ki Allah'ın kanunu kaldırabilsin bakalım hadi. Her canlı ölecektir Mevla. Ablümler. Mevla ölüme takdir etmiştir. Kim böyle yapıyor? Kitabem müccela, kitabem müccela, kitabem yazılmıştır, Müeccela vakit dermiştir kesinlikle. Şey. Hangi diktatör bunu kaldırabilir muhtemeldir? Hangi profesör bunu kaldırabilir? Tıp profesörü kaldırabilir şey. Hangi kişi kendini hayatı başlayabilir, yaşayabilir başlamada? Şimdi. Mevlamız bize böyle buyuruyor Doğan suresinin ayet-i demek ki Mevlamız bize elhamdülillah Kuran-ı Kerim'i mübarek gecede indirdi. Mübarek yani bereketi indirdi Mevlam. Böyle. Maddi iman ve bereketi olarak gecenin, indirdi Mevlamız bizlere. Nedir bunun amaçta Mevlamız buyuruyor İnna künna minziri insanları uyarı, ikaz, uyarı ve bu yarada bir de yani korkutma da var. Çünkü bazen böyle gerekir. Mesela bir çocuk aniden flaslanmasını elinden elinden flasladı arabaya doğru koşsa kişinin bunu uyarmak kalmaz. İşte kişi bağırır dur falan ve hareket iki böylece. Demek ki bazen uyarıda sertlik de gerekiyor bazen böylece. Kişinin muhatabına göre gerekiyor. Onun için bizim Mevlam uyarıyor. Mevlam bize bir de ciğerinden bahsediyor Mevlam bizlere. koyna de. Kerim'de. Nedir bu? Yani sert uyarı. Yani Mevlam buyuruyor, kullarım Mevlam. Kullarım Mevlam buyuruyor. Eğer diye Mevlam beni tanımaz, benim kitabımı yoluna gitmezseniz, nefis denen o şehvet, gazap, hırs, onur, benli gibi e, nefsanın duygular, hisler. Bunların etkisine girerseniz, e, şeytan da tarihine kapılırsanız, yolunuz cehennem demelimizde uyanır muhteremler. Şimdi gelelim inşallah mübarek bu gecenin ne gibi özellikleri var? Tabi önce imanı kuvvetlemesi gerekiyor. Yüce Mevlamız bu gece yani Berat Gecesi'nde Mevlamız dünya şamasına Mevlam tecelli ediyor. Dünya şamasına Ve Rabbim kullanan bu gece soruyor hel müstafirin, müstavfirin, hel min müsterzükin, ilahır, Mevlam soruyor. Ne soruyor Mevlam Şeyh kullarına burada? Ey kullarım, işinizde tövbe eden, istifa eden, af olmak isteyen var mı? Mevlam soruyor. Yani bu gece demek ki, bir ayrı bir özelliği var. Erhan da Mevlamızın af rahmetinin, Dünyaya tecelli ettiği, fazla ettiği kişi yapar. Şey. Demek ki bu insan biraz kıpırlasa kişi, inşallah çabuk af olabilir. Nedir af olmak? Temizlenmek. Tamam kişi temizlendi ama sonra tabi batağa batmaması gerekiyor ama tabi o da var muhtemelen. işte bu gece, önce demek ki ne yapalım inşallah? Tövbe-i istiğfar edelim. Bu için de... ...şöyle bir oturalım muhteremler... ...kırgı edelim oturalım... ...biraz tefekküre dalalım böyle... ...biraz geçmişimizi... ...şöyle bir kuculalım geçmişimizi... ...acaba hayatımız şu ana kadar... ...nasıl geçti acaba? Alkolümüzdür... ...fuhuştur, kumardır... ...namazsızlık... ...namaz kılmama... ...kul hakları... Allah'a karşı kulluk görevimiz acaba bir aksamalar, bir noksanatı eksikler var mı acaba? Önce nefsimizi şöyle bir muhasebe edelim. Nefsimiz zaten. Bakalım. Yüce Mevlağan bize namazı farz kıldı. Bir çağından başlayarak. Acaba buna bize şuna kadar düzenli kalabildik mi? Efendim işte işimden, gücümden kılamadığım, yok muhtemelidir olmuyor bu şekilde böylece. iş namazı engel oluyorsa o zaten haram yapması oluyor böylece yani eğer bir iş namazı engel ise o iş şey, yapmak haram oluyor zaten böylece bizim evlenin niçin yarattı yalnız çalışacağız eğleneceğiz efendim onun için yaratılmadım evlenin bizlere böylece Allah'ın akıl bilinç verdi bize işte. İşte ne yapalım mutem kardeşlerim? Tabi herkes bunda kendi yararına bunutur abla. Herkes bu kendi yararına böylece. Çünkü kişi ölüm anına gelince Kişi sahne gelince melekleri görüyor iki melek görüyor böylece. Kişi bakacak ki böyle amelde insan bakacak kişiyim. melek defterin duruyor baleşe. Kişi o anda sevaplarını görecek. Eğer azsa sevabı üzülecek tabi. Eyvah! Ömrüm boşa geçmiş. Hayat bitti ama artık. sona geldi artık. Artık TVK kapandı böylece. Kişi böyle soğal bakacak. Allah koyduk günahları çoksa zulümler böyle karanlık korkunç görecek günahlarını görecek. Şekil olarak görecek onları. Eyvah! Bunlara ben niçin yaptım? Neden yaptım? Niye aldanmışım ben? Böylece korku pişmanlık ama o anda artık tevzesi kişinin makbul olmuyor, kabul olmuyor yani o anda böylece. Bu hale kesin başına gelecek, kesin. Tamam, 100% yüz mu mu? Tamam. Acaba yok bunda, yani şans yok bunlar böylece. Katiliyonda ihtimali yok böyle, bu işi görmemek böylece, ölmemek yani. Efendim. Herkesin başına gelecek. Bunun için öncelikle benim sevgili kardeşlerim Elhamdül Rabbim affedeceğim Mevlam bakınız. Allah haşa kuluna kini yok mütelemler. Ya yani kuluna haşa kul Allah Allah'ı inkartirse bile. Hatta Allah korusun kişi Allah'a Peygamber'e kona sövmüşse bile bakınız böyle şey. Yani böyle günah insan düşüremez böyle günah böyle şey. Yani bir aciz kulun Allah'a karşı gelmesini, haşa Allah'a hakaret sövmesini yani akıl hayal buna ermez buna böylece ama böyle bir insan çıkmışsa bile kişi aşı Allah peygambere kitaba sövmüşse bile öyleyken Allah'ın affı diye bak Ne zaman kul dünyada ölüm eciyasa başlayacak önce tevbe etmesin bu Bir an önce böyle, bir an önce tevbe edip günahlarınız sıyrılmak eksi tamamlama çalışmak böylece. Çok lazım böylece. Mesela şey bir örnek verelim. Bir araba kombi bir yere giderken e, arabanın biri arıza yaptı, çekti kenarıya. Ne abi araba sahibi zav oraşı artık. Biraz anlese kendisi de işte kafanı açıyor, orasını burca muc muc oluyor falan. Arızayı bulma çalışıyor. E buldu arızayı da. Buldu ama baya gitti ama Onlara yetişmesi gerekiyor. Bu kişi ne yapar şimdi? Hem arızaya çalışır, arabaya çabuk çalıştırayım der. Hem arabaya binince ona yetişeyim de biraz daha hızlı gider. Yetişeyim de onlara göre. İşte dünyaya gelen bir insanda, bir insanda bülüç an itibaren namaz mükellef olduğu halde haramları terk etmekte mükellef sorumlu olduğu halde, bunları yapmamış geri kalmışsa, geri kalmışsa, ne yapacak bu kişi de? Kendini çabuk onaracak böyle. tebel İsve Allah yalvararak onaracak. Kişi ne yapacak? O açıyı kapatması için kişi biraz daha çok çalışırken yani, efendim. Mesela diğeri beş vakit namaz kılarken, ona yeterliyken bu en aşağı on vakit kılacak böyle. Kaza kılması gerekir. Kişi İşte, önce af olmaya çalışmak muteremler. Yani günahtan kopmak böyle, nefsin basısından kurtulmak, şeytanın basısından kurtulmak böyle. Şey. Özgür olma Allah yolunda böyle. Şey. Kişi geleceğini görmesi gerekiyor. İnsanın başka seçeneği yok muhterem. Yok böyle. Şey. Başka ila yok böyle. şey. Mülk bir bütün kana Baba. Kâinat bütün muhtemelen böylece. Kâinat bütün böylece. Dünya güneşe, güneş dünyaya, yıldızlara, galaksilere, şunlara, bunlara böyle. kainat alem bir bütün. Bunun tek Rabbi var. Tek Rabbi var. Mevlamız bir muhtemelen. Kulun başka seçini yok. Haşa baş ilah yok böylece. Kul ahmallık eder de Haşa kul abdolluk eder de, kul kendisi gibi bir insanı ilahlaştırıp kutlaştırırsa, neye yarar ki bu arada? İşte ilahlaştırdığı kişi, o da ölüp gidiyor mazalar. O da mezarında çürüyor, leş oluyor, toprağa dönüşüyor. Benziyor. Ne oldu? Bir görüntüydü hiçbir zamanlar mühterem kardeşlerim, mecburuz, yaratıldık, melamız var böylece. Mecbur derken, Aşa din külfet değil ama din kرفة diye bahsede. Mesela insan havayı solma da insan mecbur. İnsan su içmeye de mecbur. İnsan gıda almaya da mecbur insan. Ama bunda aslında bize külfet değil ki buna zevk görevizlere. Her kişi bir şey bir havası kalsa, dumanlı tozlu kalsa kişi, insan şey bir temiz havaya çıktı mı nasıl yani zevk oluyor böyle? Niye sahibi bize şöyle vererse insan bir rahatlık huzurla tat berir insana böylece. Kişi sus kalmış biraz hararetten yanmış. Şöyle güzel böyle bir suyu buldu ve kişi meşibatı içerken insan bir zevk oluyor böyle. Acıkan kişi yemek yerken buna zevk alır. Ve Allah yemin ediyorum cemaatimiz ibadetler bunlardan çok ama çok daha tatlı. Evet namaz kılmak mecburuz. Ağabeyesiz olmayan mecburlu olmuyoruz. Namazına mecburuz. Ama bu mecbuye zorunlu külfet değil. Taz zevk beliriz. O namazda bir tat var ki muhteremler namazda. Kul önce Mevlasını bilecek ama. Kul gafir olmayacak. Kul namazına dünya taşımayacak. Dünya bırakacak. Kişi, akıda bırakacak. Kul bilecek ki beni gören Mevlam var. Beni yaratan Rabbim var. Kol bu bilinçle tekbir olacak, el bağlayacak, Allah'a dikilecek. Eh Mevlam ona baş bırakır muhteremler, bir, bir Fatiha'da, bir Sübaneke'de, bir tekbirlerine feyizler var böyle ruhsal zevkler, bir kuzlar var böylece. İşte önce demek ki bu gece ne yapalım muhteremler? İnşallah kendimizi bir yenileyelim verecek. Pasımızı, kirimizi atalım böyle. katteki pisliği atalım inşallah. Biz silkilelim, uyanış yapalım inşallah. Şöyle çevreyi aşalım muhteremler Başbizi eğelim. Nefsi muhasebe edelim. Ondan sonra inşallah tev istiğfar. Yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Buna böyle devam edelim inşallah. Yani anlamı da ya Rabbi, senden affımı istiyorum. Aferin ya Rabbi. Kapuna geldim ya, başka yok. Anlamına geliyor. Sonra yine bu gece Mevlam soruyor. Rızık isteyen var mı? Vereyim. Eğer bir insanda rızık yönünden bir geçim darlığı varsa kişide, ama bak rızık yönden diyorum. O lüks konfor ayırıyor ben işte. Efendim tamam, borçlanmış. Niye borçlanmış? Kanepesi varken daha güzel alaya neymiş? Oraya bir borçlamıyor efendim. işte, tahsitlere girmiş. Yok efendim şu makine alayım, yok halı alayım, onu alayım, bunu alayım böylece. Her açıdan böyle tahsitle boğulmuş, çarpmış. Bunun tabii onun suçu muhteremler, Kendini suçu böylece. Ama normal rızık yönünde kişilerlik varsa Allah'tan bu ister. Bu gece İsa Allah'ta'dan kapıyı açar böylece. Yine tabi hasta olan kişi de hasta derdi ne olursa olsun muhtemeliler. Yani tıp da tıp da onday yetkisi sınırlı tıbbın da haberleşiyor. Yani tıp da bir yere kadar müdahale edebiliyor. Karışabiliyor tıp bir yere kadar ama bir yere geliyor duruyor. Ne diyor tıp? Artık yapacağı bir şey yapabildi. Elini ovuştu tıp. Bizden bu kadar haber Efendim işte kanser sahimi, şu sahimi, bu sahimi böylece, şu, şu duruyor böylece. Ama Allah'ın cilicâli kudreti sınırsız muhtemelen. Sınırsız böylece. Bunun için kişide ise işte psikolojik olsun. Yani günümüzde hastalık çoğu bu şekilde. Psikolojik hastalıklar, moral bozukluğu günümüzde böylece. Kişi kafayı bir şey takıyor böyle, beyni yoruyor, aklını yoruyor, artık beyin duruyor, akıl duruyor. Sonra Eğitim sistemi de muhteremler gençliğin, için pek hayır görmüyorum ben şahs eğitim sistemini de böylece. Çok ağır bir eğitim sistemi böylece. Yani çürük körpe dimarları ezen bir şey böylece. Çoğu gereksiz bilgiler böyle. Gereksiz bilgiler, karmaşık karmaşık bilgiler bunlarla eğitim sistemimiz ağır. Bu körpe gençlere yazık bu çocuklara muhterem. zaman çürük onu artık kaldıramıyor mu Kaldıramıyor böylece. Verilen görev çocuk anlayamıyor zaten. Onu kendi yapamıyor. Yani çocuğu aşam bir görev veriliyor buna. Sonra işte annesine soracak, abla soracak, abisine soracak. Biraz ileride yok efendim işte dershane edecek. Eğitim olmaz mı bu eğitim sistemi? Bu eğitim sistemi. Nedir eğitim sistemi? Çocuk anlayabileceğini anlatmak adını çocuğa. Çünkü niye abi bir çünkü o görme gerekiyor geçecek belli. Yani bu eğitim sistemi gençliğin mahvediyor mu Sonra sınavlar böyle sınav heyecanları, köke köpe, başır Sınav heyecanları, sınav heyecanları, sınav terlemeler bunlar zaten gençliği yıplatıyor mu derim. bozuyor belliçi. Beyin muazzam duruyor belliçi. Duruyor belliçi. Çok gençler üniversite çıkıyor, kazanıyor sınavı ama artık beyindir duruyor. Eğim duruyor gençliği zavallı artık. Hastalıklar, psikolojik çöküntüler bunlar başlıyor. Bunun için ana babalardı muhteremler. Yani çürüm biraz kollamaları gerekiyor bu güçlerden. Yardımcı olmaları gerekiyor bunlara haberciye. Yine bu gece Mevlam çok affediyor bu gece affediyor. Affediyor. Sabahinin 13. gecesinde Cevbi Aleyhisselam geldi Peygamberimize, şöyle buyurdu Ya Muhammed bu gece Kalk, Allah'a kulluk et Ümmet affını dile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kalktı Mevlamıza Dua etti, ümmet yalvardı Cevbi yine geldi Ya Muhammed Rabbim bu gece Ümmetinin üçte birini sana bağışladı Ümmet Peygamberimize kim ümmet ise Peygamber tabi ise yani bu yolda çırpılıyor bir şey yapmaya ama tabi insan kul hatası olmayız tabi tam yapamayız tabi elhamdülillah Rabbim peygamberimize izin verdi, verdi o gece ümmet üçte birini affetme yetkisini peygamberine verdi ama peygamberimiz üzüldü peygamberimiz tatmin olmadı dedi ya çabarak kardeşim ümmetimin üçte biri bana bağışlanacak şefak hakkı veriyor üçte 2 ne olacak bilmem bir dedi. İkinci yaşında cevabı geldi. Yine peygamber kalktı. Ümmeti için peygamber çok ağladı muhteremden. Yani bizim için. Allah'ın rüzgü bizim için gece çok ağladı. Alnını seyriğe koydu. böyle. Mübarek yerler ıslandı. Peygamber sakalından yaşa damladı muhteremler bizim için. Yine o ikinci gecede ümmetin üçte biri daha verildi. Üçte iki ama üçte biri kaldı. Gerçek ümmetin. Sonra elhamdülillah Şabayi'nin 14'ünü 15'ine bağlayan işte bu gece belgesinde yine Peygamber Allah'a çok yalvardı Peygamberimiz. Peygamber, e. Peygamber Allah'a için çok bizim de döktü. Bu gece ümmetli Peygamberimizle bağışlandı muhtemelenler. Yalnız tabi bu gece af olmayanlar tabi var. Kimler bunlar? Peygamber bunlardan bazen saydı Tabi nedir buradaki rakam mühim burada. Yani kimler ki büyük günahlara devam ediyorlarsa onlara af yok tabi. Mesela bunların biri kâinlik yapanlar. Kâinlik, kahanet. Nedir kâhanet? Gelecekten haber verenler. Şöyle olacak, böyle olacak. Ya da gayipten, yani gizli, ancak Allah'ın bildiği şeyi ve bilir gibi olanlar. Mesela bir kişinin arabası çalındı. Bir kadının bileziği, altını, küpede bir şey çalındı. Parası çalındı. Ne yapıyor? Yani benim aklımı vermiyor muhtemelen. Şu çağımızda böyle, bu çağımızda böyle. Yani bakıyorsun ki duyuyorum böylece. Ne yapıyorlar eşyası çalınan, parası çalınan? Haşa işte bakıcı diyorlar. Hoca bakıcı diyorlar. Yani kahinlik. Ona gidiyor soruyor efendim işte benim arabam çalındı, acaba kim çaldı? İşte efendim altınım çalındı, eşyam çalındı, param çalındı, i̇şte acaba kim çalındı? Kalkıyor sahtekarlar. Yani böyle bir ilim yok. Gayibi yalnızca Allah-u Teala bilir. Peygamber de bilemez, cin de bilemez galiba. Bir Allah-u Teala bilir. Ne yapıyor? Sırh bunu istismar eden o sahtekarlar. Yani ister cinci adını versin ister bakıcı desin ister haşa hoca desin hoca değil tabii onlar. Ne yapıyor bunlar? Hemen yalan makinesini devreye sokuyor işte efendim işte, işte iki kişiyi uzun boylu orta boylu sarış Sen işte altını çaldı paranı çaldı şunlar bunlar böylece işte şöyle biri saklamış tabi işte tavliye krab neyse böylece bakın muhteremden böyle kainlik yapan mesela biri hasta almış bir sıkıntısı var e, muhtemelen günümüzde bir yapacak insan kalmamış bir yapma çok ama çok zor bir şey var. onun şartları o kadar çok şartları ikiye öyle iki satır yaz da hemen bir olsun yok öyle yağma böyle şey efendim kişi tabi günümüzde sinirler bozuk muhtemelen der psikolojik insanlar çöküntü çöküntüde İnsanlar İslam yaşayamadığı için... ...ruh, gönül gıda alamadığı için de... ...insanlarla gönülde sıkıntı var. Bunaldan var böyle. Ruhsal hüzursuz da var böyle işte. Neden gıda alamadığı için manevi olarak? Kişinin biraz işi bozuksa... ...insan biraz evinde geçimi yoksa... ...gidiyorlar bundan gene bu yalancılara gidiyorlar. Efendim işte... ...hanım benden soğuk, hocam benden soğuk işte... ...şöyle sıkıntı bıkıntım var... Ha, ne diyorlar? O Efendim sana büyü yapmışlar. Vallahi yalan muhteremler. Billah yalan muhteremler. Bilemez. Ne muhteremler? Bilemez. Neye böyle yapıyorlar? İşte sen paranış mıhteremler. İstimarcı böyle. Yani ahiretini dünya satmış onlar böyle şey. Yalancılar böyle, kahinler, sahtekarlar böyle şey. Böyle kişilere bu gece af olmuyor bu. Olmadığı gibi Tabu onlara inanan da onlara ortak oluyor muhteremler. Ortak oluyor. Allah korusun. En muhteremler. Aynı şekilde tabi sihir büyüyüşü uğraşanlar yani beceremese bile ama bir kişi sihir büyüyü yapmak uğraşıyorsa, yapma kuşu koşuyor, o koşuyorsa onun af yok böylece. Sonra müdmine hamur deniyor. Bir kişi alkollik. Alkol almaya devam ediyor kişi böyle. Yani bırakmıyor Kopmuyor ondan böyle efendim kapamıyorum diyor kopacak muhteremler, kopacak, kopacak muhteremler. sonra akıl valideyim kişi anabasını diyorsa bir de muhteremler biraz da fuhuş böyle fuhuş Allah korusun erkek olsun kadın olsun Allah korusun bir insan buna devam ediyorsa Allah korusun bu gibi yani kişi bir günah işliyorsa Namaz kılmamakta kişi geriniyor inatçılık yapıyorsa namaz kılmamakta tabi onda bu gece yanlış de işte estağfur demekle af olamazlar bu taraflar af olamazlar ama bu gece uyusunlar mı yok tabi bir şey gelirse yani yapsın Allah azizle böyle namaz kılsın mesela kaza kolsun bilhassa kullanırken ol kolsun sabah şeyleri getirirsin böylece insan hiçbir şey yapamasa bir iş olmazsa insan günah işlemesin bu gece bu taraflar böyle günah işlemesin tabi yine alıyor estağfurunu böyle. Alıyor ama yeterli değil muteranla, değil böylece. Şey. Yani yalnız bir gece, yalnız cuma girdi, yalnız bir gece efendim işte biraz okudum da, iki kat namaz kıldım da, şöyle bir yaptım da e, kurtuldum. Sanmayın muteranla, sanmayan bu şekilde böylece, şey. sanmayan bu şekilde İslam'ın temel ilkeleri belirli bakın şey. Günde beş vakit namaz fazl bu kılınacak böylece, şey. bu kılınacak. Oruç tutacak Ramazan'da. Farz bu da. böyle şey. sakınmak gerekiyor. Bir de bazı kitaplarda bu geceyle ilgili 100 ekat namaz diye bir şey var. Bu tabi peygamberden sabit değil muhtemelenler. Herhangi bir Hasan ve Hazretleri sahabeden duymuş gibi böyle şey varsa bile böylece. Ama hiçbir hatı yok bu böyle. Bu konu yok böylece. Mesela kişi her bu gece 100 ekat namaz kılmak istiyorsa Üzerinde eğer kaza namazı varsa beş günlük kazayı kıldım mı yüz ikerde yapalım muhtemelen. Beş günlük kaza böylece. Kılsın. evet o kadar kılamayacağım ben. Üç günlük kıl. İki günlük kıl. Bir günlük kıl böylece. Ne kılabilsen kıl muhtemelen. yani sen elinde bu şey böyle. Yapın. Çünkü silabı sana verilecek böyle. Mahşede sen sevineceksin muhtemelen. Sen sevineceksin böylece. Bir gün hatan kaç. İyilik yapmaya çalış. Sonra bir de Öğlenleri de hatırlama gerekiyor böyle gecelerden mutlara. Ölenleri de böylece ruhlara izin veriliyor böyle gecelerde evleri dolaşırlar böyle. Hayatta yakınları varsa evleri dolaşırlar, camiye dolaşırlar böylece. Biraz da böyle toplam ilim melislerin dolaşırlar dolaşırlar. Bir de ölenleri de bugün inşallah boş bırakmıyorum onlardan mutlara. Ölenleri de inşallah onların ruhuna ne biliyorsak böyle. Yasin olur, i̇hlas Şerif olur, fatih Şerif olur. Efendim, İhlas kısa. 10 tane oku, 100 tane oku. Ne olur? Okuyabilirsem böylece. Fatih'i tekrar tekrar oku böylece. Sevabı artar böylece. Ya Rabbi okumuş olduğum Fatih-i Şerifi'yi mesela, Yasin-i Şerifi'yi, Kelime-i Tevhid'i, Sırabat-ı Şerifi'yi hatta bir fakir verdiğin 5-10 para parayı Ya Rabbi bunun sevabını mesela annemin ruhuna, babamın ruhuna hediye ediyorum, işte dedem ruhu hediye ediyorum dedi, dendi mi gider muhterem onlara gider. Ama asıl amaç yalnız bir gecele kalmaması kalmaması. Belki. Yani kişinin de bir devamlılık gerekiyor. Nasıl ki e, bazı hastanın tedavisinde bir devamlılık gerekiyor. Bazı rejim yapmalarda bir devamlılık gerekiyor. Gerekiyor bence. Tabi devamlılık olmasa yani bir gecelik yaptıktan bizim için yeterli değil Biz Kurtarmaz bunlar. Allah taratı inşallah muhteremler. Örmeden bir uyanmayı nasip etsin Mevlam cümlemize muhteremler. Mevlam inşallah bu geceyi bütün Müslümanlara İslam ayına hayırlı mübarek kılsın. Mevlam ne kadar Müslüman varsa şu anda düşman hayatına ezilen Çeşenistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın her tarafından da Müslüman varsa, Rabbim onların inşallah kutluşu nasip etsin muhteremler. Onlar özgür olsun inşallah. Onlar olsun inşallah. Onu diliyoruz böylece. Yine tabi ne kadar varsa bu gecede ve muhande şifalar inşallah. Teala. Yine muhteremler özellikle namaz kılmak istediği halde da Yani bir Tembellik, böyle tekahsül dönüyor bunlara böyle. Yani şeytandan kendini sigramayan, nefis çemberini koparamayan böyle. Ama yapmak istiyor, namaz kılmak istiyor, namaz özeniyor, imreniyor onlara. Fakat bir de bir ağır geliyor. Rabbim bunlara nasip etsin namaz kılmayı muhteremler. O namazsız olmaz muhteremler. Allah korusun yani bir insan namazsız kapıya gitmesin muhterem. Şimdi Mevlam buyuruyor... ...Ve la temutunne... ...illa ve entü müslümin ve melâ... ...buyuruyor... ...ve la temutunne... ...sakın sakına ölmeyiniz... ...illa ve entü müslümin... ...ancak müslüman olduğunuz halde ölünüz... ...yani ancak İslam'ı yaşayarak ölünüz... ...yoksa ölmeyiniz... ...ölmemek elimize değil olmanın tek seçenek kalıyor İslam'ı yaşamak muhtemelen. tek seçeneğimiz bu muhtemelen. kendimizi buna zorlayalım mecburuz muhtemelen mecburuz madem ki ölüme çare bulamıyoruz azay gelir zaman şimdi git yarın gel diyemeyiz azayla bu yetkimiz yok gücümüz yok ne yapalım o zaman İnşallah muhtemelen kardeşlerim bu gece Allah çok yalvaralım, beylere ya tövbe edelim ve namaz kılmak istek kılamana varsa Allah onlara yardım etsin, onlara dua etsinler, inşaallah namaza başlasınlar lillahadire fatih.